أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا وشفح ذنوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين على آلهم وأصحاب المجمعين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 وخض رب امري الى الله ان الله غفار بالعباد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله اظهر كمال الله وكما يليق بسم الله الرحمن الرحيم قد اصلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقا ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشم الكريم ya İlâhenâ ve İlâhel âlemîn Zahir ve batınımızı, Envâri-i ve Kur'an eyle, münevver eyle. Nefis ve şeytanın şerrinden bizleri masum ve mahfuz eyle. Dini, mübini, İslam'a, şeriat-ı karra'ya bizleri kıyamete kadar hadim eyle. Hz. Muhammed aleyhisselatu vesselam'ın izinde bizleri kain ve daimiyle günlemizi cennet ve marullah şerefiyle şeref ya vele mübarek Ramazan-ı Şerif bayramın hakkımızda ve mübarek eylem. Yunun ve bereketinden istifadeye bizleri muvaffak eyle. Amin bu holy sözü din Velhamdülillahi Rabbil alemin. Muhterem Müslümanlar! Cenab-ı Hak idrak etmiş bulunduğumuz bayramı ve bayram günlerini hayırlı işler yapmaya vesile kılsın ve bize hayırlı işler yaptırsın. Bu vesileyle bizleri mağfiret buyursun, bizlere merhamet buyursun. Her sene, birkaç tane böyle mübarek gece ve gün idrak ediyoruz. Atayayı şahan eden, bizlere meccani olarak lütufların gelmesine vesile kıldığı gece veya gün. Dairevi hadiseler dönerken, bir kısım menfezler açıyor. Bu menfezlerden, insanlara her türlü me'mulun üstünde, her türlü mukabelenin üstünde, Tevkalade'den ihsanlarda, atiyelerde ve hediyelerde bulunuyor. Bayramları biz bu şuurla idrak ediyoruz. Kadir gecesini de bu şuurla idrak ediyoruz. Ve bir ay olan Ramazan-ı Şerif'i de bu şuurla idrak ediyoruz. Rabbimin sonsuz rahmetinden niyaz ederim. İyi bir Ramazan-ı Şerif geçirmiş olmakla bizleri kurgu huzuruyla müşerref kılsın ruhaniyet-i nebevi aleyhissalatu vesselam'ı bizlere komşu eylesin. Ben her sene ciddi bir istiskal ruh haleti içinde sizin huzurunuza çıkıyorum. Hatta bu hususu dahi tekrar edede ede ben kendimde dahi bir bıkkınlık hissetmeye başladım. İslam'ın ruhunda yaşama ve bir dirilişin vadini ve haberini getirme üzere Yola çıkmış bir cemaatın vaizi ve nasihi olmadan kendimi fersa fersa uzak gördüğüm için, her bayramda, her Ramazanda, her mübarek gecede sizin huzurunuza sıkıla sıkıla çıktım. Bir yönüyle vazifem olduğu için, mecburi olarak çıkarıldığım için çıktım. Bir yönüyle de bazı isteklere mütavaat ettim. Esasen, ne arzu ettiğim şeyde, ne de arzu etmediğim şeyde hangisinde hayır olduğunu olmayacağını da bilemiyorum. Arzu etmediğim nice şeyler vardır ki, belki Cenab-ı Hakk onlarda hayır yaratacaktır. bu arkasından koşup durduğum, şiddetle arzu ettiğim nice şeyler vardır ki, belki onlarda da yümün ve bereket yoktur. İstesem de istemesem de, netice itibariyle yine diyorum ki, eğer hayırlı ise, sen ihlas ve samimiyet içinde emsal adidesini de yapma muvaffak kıl. Eğer hayır yoksa sen yaptırma bu işleri, ben de bıktım. Başka ne şekilde bir hüküm vereceksen ver. Bu istiskalimi de tekrar etmiş olayım. Bir Ramazani Şerif'i beraber idrak ettik. ramazan Şerif aylar arasında bir ay olarak gelir, dairevi olarak dönen... Bir halakanın, bir dairenin bir gönü ve bir yüzü olarak karşımıza çıkar ve biz oradan çağlayanlar gibi akıp akıp gelen rahmet çağlayanlarından, nehirlerinden istifade etmeye çalışırız. Bu her sene olur durur. Bu Ramazan-ı Şerif'in maddeten idrak edilmesi demektir. Receb, Şaban, Ramazan, Şevval. Biz Şevval ile Şaban-ı Şerif arasında Ramazan-ı Şerif'i idrak ederiz. Bu Ramazan'ın maddeten idrak edilmesi demektir. Ramazan-ı Şerif'te ağzımızı kaparız. Bazıları gözünü de kapar. Bazıları kulaklarını da kapar. Bazıları haramı düşündürücü bütün fakültelerin kapılarına birer kilit vurur. Bazıları bütün letaif ile lahut aleme yelken açmış bir hava ve hüviyet kazanır. Şeytanla bütün münasebetlerini, nefisle bütün alakalarını keser. Adeta meleği âlâdan, nedî aladan inmiş aşağıya bir melek gibidir. Bazıları ise sadece Ramazan-ı Şerif onların ağzını bağlamıştır. Gündüz bir kısım vika ve emsali ve şerî münasebetlerden alıkoymuştur. Biz bu ikinci şıkka meseleyi maddeten idrak diyoruz. Kur'an müminlere emretmiştir. Ramazan ayı geldiği zaman hilali gördüğünüz zaman oruç tutacaksınız. Şuurlu veya şuursuz bu emre imtisalen cemmi gafir olarak oruç tutarız. Tabakatı beşer çapında oruç tutulur. Alemi İslam'ı içine alacak şekilde Ramazan-ı Şerif her şeyle kendisini hissettirir. Manen Ramazan-ı Şerif'in idrak edilmesi çok muhtaç olan Allah'ın kulları, ihtiyaçlarını hayatın her lahzasında, her anında hissederek, Rabbin kendilerini açacağı kapıyı bekleyen müminler, Ramazan-ı Şerif, Rabb tarafından kendilerine açılmış bir kapı olarak telakki edilir. Ve bu fırsat bilinir. Bir lahza etmeden, şahsi hayatları adına, aileleri adına, Milletleri adına, topyekun cemaatleri adına, yapımızı tamamlamak için, mükemmeliyeti ermemiz için, Allah nazarında rahmetel yakat kazanmak için, ne olmak lazım geliyorsa, bu fırsatı değerlendirip onu olmaya çalışırlar. Onun içindir ki aleyhissalatu vesselam, ramazan şerifi Ümmeti için bir ganimet olarak tavsif etmektedir. Bir yerde onu gecesiyle ve gündüzüyle bütün bir günün Allah'la münasebet içinde geçmesi şeklinde el alırken bir başka yerde de şöyle buyururlar. Üç kimseye veil olsun veya yüzü yerde sürünsün veya kadirnaşinaslıktan ötürü kadirnaşinaslara layık bir duruma duçar olsun. O da ellerini dizine vurma eyvah etmem. Yüzünü yerlere sürme, toza toprağa sürme. Ben fevt ettim, fırsatı kaçırdım, zamanı değerlendiremedim. İşte bu onun başına gelsin buyur. Bunlardan bir tanesiyim. Ben onun yanında anılırım. Selatı selam okumaz bana. Rahmeten lil alemin olan Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselamla münasebetin ifadesi, kalbin onunla sıkı münasebet içinde, alaka içinde olmasıdır. Ve bunun zahiren alamet ve nişanı, mefhari mevcudat Efendimiz ne zaman ve nerede anılırsa anılsın, huzuru risalet benaiye davet vakı olmuş gibi, ellerini dizine koyup, ''Essalatu vesselamu aleyke ya Resûlallah'' demektir. Yazıklar olsun o insana ki, veya er geç ellerini dizine vuracak kendi kendime kastettim fırsatı fevkettim, ettim imkanı kaçırdım rahmeten lil alemine yaklaşma ve yanaşma imkanı doğdu değerlendiremedim Muhammed dediler benim yanımda da sallallahu aleyhi ve sellem ben koşamadım Allahumme salli ala seyidina Muhammed'in diyemedim buyuruyor Nedamet ederler, hasret çekerler, ah ederler, vah ederler ama fırsat geçmiş olur. Ve yine buyuruyor ikincisi, Anne ve babasını veya ikisinden birini idrak eder dem, bunlara hizmet etmek suretiyle cennete girmeye ehil hale gelemez. Ona da yazıklar olsun. Yani er geç o da ellerini dizine vuracak. Kur'an-ı Kerim'de birkaç yerde kendilerine arsan payı verilen mabudu mutlaka ibadetten sonra anne babaya ihsan şeklinde ele alınan ciddi bir hususa karşı ve meselenin minimumu ifade edilirken velate kullahuma uffin sözüyle anlatılan onları uf dahi demeyecek yüzünü ekşitmeyecek mütakallis bi chehreiyle karşılarına çıkmayacaksın fermanıyla mesele iyiden iyiye tahşidat altına alınan, anne babası veya ikisinden birini idrak eden ve fakat sonra onlara ibadet etmekle cennete girmeye ehil hale gelemeyen o da ellerini dizine vuracak veya vursun. Ahu vah! edecek ama fırsatı kaçırmış olacak. Üçüncü şık, günümüzle ve mevzumuzla alakalı. Yine buyuruyor ki Kâinatın Efendisi, Ramazani şerifi idrak ederdem orada Allah'ın mağfiretine mazhar olmazsam, Ramazan'ı gafilane geçirmiş olursam, uyku içinde geçirmiş olursam, hele tamamen ehli kafletin, gafletin, ehl-i talaletin ve nankörlerin şe'ni ve şi'ari içinden, yani Ramazan'ın gündüzlerinde orucunu yiyerek, hele alâ in nas orucunu yiyerek, Müslümanların çok muhterem ve mukaddes bildiği bir şeyle, istihza manasına gelecek şekilde, onların yüzüne sigara, dumanın üflercesini orucunu yiyen, kalbi hayatından habersiz, behimi ve hayvani hislerini yaşayan, bir Hristiyan ve Yahudi kadar dahi Müslümanın dinine karşı hürmetli olamayan, bu kadar dahi hürmet hissini kaybetmiş bulunan insanlar var ya, Ellerini dizlerine vurup çok ahuvah edecekler ama, Ramazan-ı Şerif geçti, gitti bugün. 29 veya 30 gün, Allah'ın bize açılmış 30 tane kapısından ibaretti, 30 tane penceresinden ibaretti ve birbirine muttasıl geldim. Her gün biz gece ibadete çağrıldık, teravihe koştuk, teheccüde koştuk inşallahü teâlâ. Ve sonra her gün oruca çağrıldık, günlerin çok sıcak olmasına rağmen, iş hayatımızı terk etmememize rağmen, Rabbimize karşı bu mükellefiyeti de seve seve eda ettik, ettiniz inşâAllah-u Her gün sizin için, adım adım Allah'a yaklaşmak için bir yol oldum, bir merdiven oldu. Ve her gün rahmet elinden meltemler halinde esip esip size gelen, Rahmetlerin iç aleminizi sarması için onlar birer kapı ve birer pencere oldum. Şimdi biz böylesine bir durumdan iki şeyden birinden istifade etme veya ellerini dizine vurma, haybet ve husran için daha Huva etmekle karşı karşıya bulunuyoruz. Ben ümid ederim ki inşallahu Teala, Camiye bayramda gelen cemaatımız. Ramazani Şerif'i gecesiyle ve gündüzüyle ihya etmiş olarakı gelsin. Niyazi Mısri gibi bir ticaret yapamadım, nakdi ömrüm oldu heba, lakin yola geldim, gümle kervan göçmüş bir haber mi, nasıldır? Öyle deyip ellerini dizine vurmadan, kervana vaktinde yetişmiş olarak, ve sonra inşallah Hazreti Muhammed'in vapuruna da binmeye katılı bulunarak Allah Resulü'nün davetine icabet etmiş olma havası içindeyim. Ramazanı şerifi eda etmişinizdir, etmişizdir. Edenlerin yanında Cenab-ı Hak etmeyenlerinkinde kabul buyursun inşallah. Ben rahmet-i ilahinin sonsuzluğu karşısında Beşere sırf insanlık münasebetiyle duyduğum alakadan ötürüm. Rabbimin rahmetinin ötesinde hükümler kesip biçemem. Onun rahmaniyet ve rahimiyetinin ötesinde insanlara karşı şefkat edemem. O Erhamur Rahim'in olan Hazreti Allah Celle Celalhum Anne ve babadan insana daha şefik, daha erfaktır. Ben diyemem ki burada Ramazani şerifte bir tek gün dahi teravih'e geleni Allah alır cennete kor. Çünkü bu mevzuda selahiyetli değilim. Beşeriyet muktezasıyla içimden gelir böyle demek. Derim ki Rabbim, seni bir kere dahi hayatında almış da sen onu bağışla. Arkadan da beni de bağışla. Onu bağışla ama derim. Fakat bu rahmetle münasebeti ne kadardır bilemiyorum. Rabbim'in rahmaniyet ve rahimiyetine karşı ne denli bir tecavüzdür, onu da müdrik değilim. Yalnız mutlak olarak O'nun sonsuz rahmetine karşı sonsuz bir itimadımız var, sonsuz bir itimadımız olsun, sonsuz bir itimadınız olsun. Size bu hususu teyit sadedinde, daha evvel arz ettiğim bir hususu yine arz edeyim. En sahih hadis kitaplarında Buhari ve Müslim'de görüyoruz. Üsara arasında, harpten esirler getirilmiş, Mefkari Mevcudat Efendimiz'in görebileceği, duyabileceği yerde esirler ganimin arasında taksim ediliyor. Harbe iştirak etmiş, ölümün kucağına atılmış ve sonra sağ olarak geriye dönmüş, düşmana, galebe çalmış, kadın, erkek, çoluk, çocuk, beldeleri esir etmiş, insanları esir etmiş, almış. Esirler alıyorlar, bunun ayrı hikayesi var, onu birkaç defa arz ettim, burada arz etmeye durum vaziyet müsait değil. Sonra soru halinde teveccüh ederse başka zaman arz ederim. Taksim ediliyor. Mefer-i Mevcudat Efendimiz'in gözüne bir şey ilişiyor, hırsla onu takip buyuruyor. Bir kadın o esirler arasında, sağa koşuyor, bir çocuğu kucaklıyor, yüzüne bakıyor, bırakıyor, yine koşuyor. Öbür tarafa gidiyor, bir çocuğu kucaklıyor. Bakıyor, okşuyor, o da değil. Bırakıp başka tarafa koşuyor. Bırakıp başka tarafa koşuyor. Vaka hemen antiparantisi arz edeyim. Bu mevzuda verdiği hükümle bir çocuk annesinden ayrılamaz. Anne ayrı tarafa, çocuk ayrı tarafa, sureti katiyet olamaz. tevri Ömer'de Ömer'i de hususuyla bu mevzuda kanun ısrar ediliyor. Evlat anneden, anne evlattan. Kardeş kardeşten hususuyla onun himayetinde ise ayrılamaz buyruluyor. Kadın o esirler arasında kucaklamadığı, okşamadığı, saçları üzerinde elini gezdirmediği çocuk kalmıyor. Ve nihayet bir çocuğu buluyor. Evladı o olduğunu anlıyor. Bağına basıyor ve koklamaya başlıyor. Dolu dolu gözleriyle Resul Ekrem gözyaşlarını dökerken parmağını kaldırıyor, onu gösteriyor. Şu anneyi görüyor musunuz buyuruyor. Evet diyorlar ya Resulullah görüyoruz. Şu arayıp arayıp da zorla bulduğu yavrusunu ateşe atar mı bu anne buyuruyor. Hayır ya Resulullah atmaz bu anne buyuruyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah bu anneden daha şefkatlidir buyuruyor. Allah Erhamur Mevizeye başlarken bu duygu ve bu düşünceyle kapısını çalıyor. Kendi kapısından kaçmışların Dönüşü havası içinde, yeniden kapısına dönüp geldiğimiz ilan ve itiraf ediyoruz. Ben döşeğimden kalktım, buraya geldim. Bayram gecesidir diye bu gece uyumayayım demedim. Yattım, istirahat ettim, buraya geldim. Halbuki mübarek bir geceydi. rahim olan Hazreti Allah rahmetiyle semayı dünyaya nüzul buyurmuştu. Keyfiyetin, kemmiyetin ötesinde inmiş, ve kullarını huzuruna davet etmiştim. Ben dopdolu bir gece ile huzurunuza çıkamadım. Pek çoklarımız da belki böyle yapmıştır. Nice kıymetli geceleri de böyle o gece gelir yanımızdan geçer de, biz Rahman elinden esip esip gelen meltemleri duyamayız. Gaflet içinde geçiririz. Seherlerde badi tecelli eser. Rahmet elinden, Rüzgarlar tatlı tatlı rüzgarlar eser eser gelir iç alemimizi yıkar. Biz onlara karşı kaflet içinde geliriz. Bina bu kapının kaçkınlarıyız kendimi öyle diyorum. Hususiyle bir cemaat halinde, 300 seneden beri Rahmanu Rahim olan Hazreti Allah'tan kaçan bir cemaat halindeyiz. Hususiyle 150 seneden beri Kur'an'dan kaçan bir cemaat halindeyiz. Rabbimiz bize mesaj gönderiyor. Alın benden gelen nameyi okuyun diyor. Bizsa kaçıyor ne okumak ne de anlamak istemiyoruz. Bir yerde ciddi dedi Kuduya sebebiyet vermiş. Kur'an elimdeyken yere düşmüş ve biri teazzürüyle alıp onu bana uzatırken demişim ki 300 sene evvel benim elimden düşüşünden daha korkunç bir hakarete biz millet olarak onu maruz bıraktık. Eğer o elimden kanalizasyona düşseydi onu tenzih ediyorum, her parçasını gözüme sürme diye çekeceğim Kur'an'ı tenzih ediyorum, Türk milletinin elinde gördüğü hakaretten daha büyük olmayacaktım. Vallahi kanala düşseydi, anlaşılmamadan, yolundan gidilmemeden, uğrunda ölünmemeden ona daha büyük hakaret olmayacaktım. Keşke o altın gılaflarla duvarlarımızda asıl olmaktansa, ayaklar altında olsa çiğnenseydi ama manasını anlayan bir cemaat çiğneseydi dedim. Kur'an sahipsiz üç asırdan beri Kur'an'ın cemaati Kur'an'ı bıraktı kaçıyor. İstemiyorum seni diyor, anlamak da istemiyorum. Kim anlarsa anlasın diyor. Fecrimizde bu meseleyi anlamaya doğru gidiş, bütün ümidimiz oradadır. Doğan, doğmak üzere olan bir nesil, samimi ve sahibi ruhu ve şuuru içinde bir nesil, bu karanlık perdeyi kaldıracak, dünyamızı aydınlatacak, iç alemimize ışık sıkacaktır bizim. Ben Kur'an-ı Kerim'e öyle bir hormet bilmiyorum, onu duvara asacaksın. Öyle bir hormet bilmiyorum, yıldız onu yaldızlayıp, mahfaza içine koyup bir yere alacaksın. Öyle bir hormet bilmiyorum, alıp onu öpeceksin de ona ibadet olacak. Öyle bir hormet yoktur sahibi şeriatın nazarından. Onu indiren öyle yapılmasını istemiyor. Onu bize gönderen, o nameyi gönderen, o namenin içine bakılmasını istiyor. Bizden istediği fermanların, istediği şeylerin yerine getirilmesini istiyor. Bizden bunu talep ediyor, bize bunu emrediyor. Kur'an'a karşı vazifemiz bu olacaktır. İşte bu mevzuda da kaçkın olan bizler. Bayramı, fırsat ve ganimet bilerek Rabbimizin kapısına geliyoruz. Herkes bir cürümle, herkes bir günahla, herkes bir yıkılmış olmakla Rabbin kapısına geliyor. Rahmaniyet ve rahimiyetinden ümit ediyoruz ki, kapısına bütün dönmüşleri kabul buyurur ve boş çevirmez. Ben hiç kimsenin günahını kendi günahımdan büyük görmüyorum. Allah'a sığınırım öyle görmeden. Herkes anladığıyla mesuldür. Ben Kur'an'dan bir şey anlıyorsam, ve o kendi uğrunda benim ölmemi amir bulunuyorsam, şimdiye kadar ölmediğimden ötürü, sırtımda taşıdığım ceset ağırlığının vebali sırtımda taşıdığı müddetçem. Allah indinde en büyük mücrim, en büyük mesulüm. Herkes de anladığı kadar mesul olacaktır. Onun için belki tarsalar. Bütün cemaat kadar bir cürümle Allah'ın huzuruna çıkacağım. Bütün cemaatin cürümüyle beraber. Ama biz üç atlın cemaati olarak birbirimizin dilinden çok iyi anlayan bir cemaatiz. Günah içinde neşet etmiş bir cemaatiz. Kur'ansız cemaatiz. Kitapsız cemaatiz. Camide camisiz cemaatiz. Önümüzde imamımız var ama imamsız cemaatiz. Azgın cemaatiz, taşkın cemaatiz. Birbirimizi çok iyi biliriz, derdimiz hep aynı cinstendir ve dermanda aynı kapıdan bekliyoruz. Benimle beraber Rabbi Rahimim sizi de mağfiret merhamet buyursun. <gülüyor> Muhterem Müslümanlar, ben fırsat değerlendirme girizgâhından buraya girdim. Ramazan-ı Şerif ayı Rabbimize dönmemiz için, oruçla nefsimizi gemlememiz için, Rabbimize el açıp yalvarmaya liyakat kazanmamız için, onun aleminde esip gelen meltemlerden rüzgarlardan badı sebadan badı nesimden istifade etmemiz için bizim önümüze serilmiş bir imkan ve bir fırsattır. Bunu değerlendirdikse liyakat kazandık. Bunu değerlendirmedikse ellerimizi dizimize vurup ahuvah edeceğiz. Cenab-ı Hak bizi ahuvah ettirmesin. Çok cüzi çok küçük şeylerim. Lütfedip vesile olarak kabul buyurup bizleri de mağfiret ve bizlere de merhamet etmesini ondan diliyor ve dileniyoruz. Allah bizi mağfiret ve bizlere merhamet buyursun. Muhterem Müslümanlar. Bu türlü günler ve gecelerde biz bir araya geldiğimizde Rabbimize karşı bilhassa bir hasbi hal keyfiyetini alma lüzumunu duyuyoruz bir hayat muhasebesiyle cemaatimizin karşısına çıkma lüzumunu duyuyoruz. Ben tahmin ediyorum ki, sizler de aynı şeylerle meşbu bir hava içinde çıkıyorsunuz. Bir millet içinde yaşıyoruz. Manevi her şeyinden mahrum edilmiş asırlardan beri bir millet içinde yaşıyoruz. Bütün değer hükümlerinden mahrum edilmiş bir millet içinde yaşıyoruz. Bir milletin efradı olarak yaşıyoruz ve biraz evvel ciddi teessüf ve telehüflerle arz etmeye çalıştım. Kur'an'ın nurundan ve feyzinden mahrumiyet içinde, uzun bir gece olarak yaşadığımız üç asır vardır. Üç asır gaflet ve talalat içinde yaşadık. Üç asırdan sonra umuyoruz Cenab-ı Hak bize bir tebaa, bir uyanma ihsan eylesin. Böyle bir millet olarak bizim en büyük derdimiz, bu istikamette baş aşağı bulunmamızdır. Teker teker bizlerden her bir yerlerinin baş aşağı bulunmasının ve hususuyla ibadet neşvesinden, Rabbe kulluk aşkından ve vecdinden mahrum olan gönüllerin baş aşağı bulunmasıdır. Bu, bizleri dilgir ve içimizi kan müddetçe, ben şahsen bütün sesimin ciddiyet, samimiyet ve tonuyla ifade ediyorum. Bizler için bundan daha büyük dert, bundan daha büyük dava olamayacaktır. Yani her bir yerlerimizin evinden, her bir yerlerimizin kapısının önünden, her bir yerlerimizin sokağından Allah'ı tanımayan, Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselamı bilmeyen, Kur'an'a temenle çekmeyen ve kesmeyen fertler bulunduğu müddetçe bizim bu meseleden daha büyük bir davamız olması düşünülemez. Biz böyle bir büyük davam, belki de böyle büyük bir hamule altında bulunuyoruz böyle büyük bir mesele karşısında, içinde vicdan taşıyan ve kalbim vardır diyen bir insanın teessürden, hayatı bütün zevklerden kendisini mahrum etmesi gerekir. Yemeği, içmeyi, yatmayı, her türlü ısraatı terk etmesi gerekir. Gaflete dalıp da sonra kendimize geldiğimiz zaman, ben şahsen vicdanımda derinden derine hissediyorum. Biz rehavetli devirlerin havasını yaşıyoruz çok defa. Zinhar, ümidiniz kırılmasın. Bu şeylerle huzurunuza gelip ümidinizi kırmadan Allah'a sığınırım. Bir yükselme şeridinde bulunan cemaatin havası çok defa yoktur bizden. Meclislerimiz ve sohbet yerlerimiz fırsat aranır ki, ile geçirilsin. Gönlü öldürücü faktörlerin bütünü getirilir ve kullanılır oradan. Ama biz neredeyiz içtimai yapı itibariyle? ve bir tepeye tırmanma yolundayken tepenin neresinde bulunuyoruz? Hz. Muhammed vesselamla münasebetimiz ne kadardır? Ondan sekiz adım geriye kalan bir insan, yetiştiği zaman diyor ki, Ya Resûlallah, neredeyse helak olacaktım. Hiç dönüp de onunla kendi arandaki on dört asırlık mesafeye baktım mı? Hiç teheccüzsüz geçen gecenin karanlıklığına baktım mı? Hiç evvabini kaçırdığın günün nasıl zulman olduğuna baktın mı? İlşad ve tebliğ yapmadan geçirdiğin behimi gününe hiç baktın mı? İnsanlığın büyük derdi için, ateşini derdi için ahuvah etmediğin, teessür duymadığın gününe hiç baktın mı? Şayet baksaydın, o gülmelerin birdenbire ağlamaya inkılap edecektin. Sağa sola iniraf etmeden, ve bir çukura yuvarlanır gibiyim, cehenneme doğru çağlayanlar halinde akıp giden, dinsiz, imansız, inkarcı, mülhid, ateiz bir neslin. Allah kabul etme mavası içinde yuvarlanışı karşısında, sen hala keyif etmeyi düşünüyorsan, nerede keyif edileceğini, nerede zevk edileceğini, idrak edecek kadar insanlığını müdrik değilsin demektir. Öyleyse evvela seni men arafa nefse fakat arefe rabbe fehvasınca, nefsini tanımaya davet ediyorum. Neredesin? Resul ü Ekrem'le münasebetin ne kadardır? Kur'an'ı ne kadar tanıyorsun? Ne yapman lazım senin? Bu hususa seni davet ediyorum. Bizim en büyük dert ve en büyük meselemiz. Bir ağacın ayrı ayrı dalları, ayrı ayrı filizleri, Ayrı ayrı tomurcukları olduğumuz halde, İçtimai yapımızdan kopup kopup bazıları ayaklarının altına dökülmesin, Dehrin hadiselerinin elinde oyuncak olmasın, Dinsizlik ve imansızlık seline kapılıp gitmesin, Ve sonra bunların kitleleşmesin, Devleti, milleti, orduyu, emniyeti tehdit edecek tehlikeler haline gelmesin, Hayat emniyet ve huzurunu tehdit eder tehlikeler haline gelmesin, Manzara bu iken, bu manzara karşısında hiçbir şey olmamış gibi davranma, yeryüzünde bunu izah edebilecek bir felsefe yoktur. Hiçbir şey olmamış gibi davranmanın adı, çok korkunç bir gaflet ve çok korkunç bir dalalettir. Size sadece durumumuzu hatırlatmak için, bu mevzuda bağışlarsanız, ihtar çekme hissi içimden geçtim. Yoksa, Cenab-ı Hakk'ın Rahmaniyet ve rahmiyetiyle ile tecelli ettiği bir günde, havanızı bulandırmak istemem. Ben isterim ki bugün, bütün bir ümit olarak, Hazreti Allah'a teveccüh edesiniz. Hem kendiniz için, hem de size irşad ve nasihat maksadıyla karşınızda bulunan büyük müjdim için, dergâh-ı hadiyetinde kabul dilek ve dilenmesinde bulunasınız. Cenab-ı Hak sizi ve beni, dergâh-ı nezdâ hadiyetine kabul buyursun. Alvar imamının sık sık tekrar ettiği bir söz vardı. İlahi ev Keremberma Karamkun, Kabui Babi Dergahi haramkun. Bizim en büyük ihtiyacımız en büyük derdimiz de odur Kapısına gelip kapısını vurduğumuz zaman Lebeik sadadasıyla bize cevap verilmesi ve içeri alınmamız. Üç asırdır dışta ve sofada dolaştık. Rabbin rahmetinden, Rabbin kufranından gerektiği gibi istifade edemedik. Son bir kere daha bu senenin Ramazan-ı Şerif bayramında o kapıyı dövüyor, vuruyor ve içeriye alınmamızı bir dilek halinde kendisine takdim ediyoruz. Ve o ümitle yapıyoruz ki Teala bizi kabul buyuracaktır. Hususiyle böyle bir dilek ve istekle Rabbimizin huzuruna gelirken, çok kuvvetli faktörlerin iticiliğini ve çekiciliğini de görüyoruz. Neslimizin büyük bir kısmı, dinden imandan mahrum olma gibi bir itici ve çekici güç karşısında. Biz çok şiddetle ihtiyaç hissediyoruz, Rabbin kapısına tevezzühem. Söz, sözü hatırlatıyor, her söz bir mevzu getiriyor. Ben öyle ciddi istihzaratla bayramda sizin karşınıza sunilik yapmak istemem. Sözlerin getirebildiği şeylerle huzurunuzdan, sizi bir muhasebeye davet etmek benim için daha hoştur. Seyyidina hazret Ömer'in bir kardeşi vardı. Şu çok dinlediğiniz vakam. Zeyd ibn Hattab. hazret Ömer beş altı sene sonra ancak ezel ve ebed güneşinin ufkunda tüluğuna muttali olabilmişti. Peygamberlikle Efendimiz Arap Yarımadası'nda arzı idare ettikten tam altı sene sonra ancak muhtali olabilmiştim. Ve Müslümanların 40.'cısı olma şerefiyle serfiraz olmuştum. Fakat bu hızlı insan, füze hızıyla hakikatları idrak eden insan, aradaki mesafeyi çabuk kapamış, ikinci insan olma durumunu ihraz etmişti. Allah Resulü bir gün altı sene sonra dahi gelse o kadar hızlı yürümüştü ki onun elinden tutacak Ashabının içine gelecek, bir elinde Ebu Bekir, bir elinde de Ömer. Biz mahşerde de böyle olacağız buyuracaktır. Ve bir gün benim iki vezirim gökte vardır, iki vezirim de yerde vardır. Gökte Cebrail ve Mikail benim vezirlerim. Burada da Ebu Bekir ve Ömer benim vezirlerimdir buyuracaktır. Fakat kardeşi Zeyd, Hazreti Ömer'den çok evvel Müslüman olmuştu. Gizli gizli Resûl-ü Ekrem'in bulundukları saadet hanesinem çok defa İbn Erkamın evine gidiyor fzatı adesten istifade ediyor ve doluyordum Hicretler yaptım Medineye de hicret yaptı sessiz bir hayat yaşadı sadece gürültü ve tarrakası harp meydanlarında duyuldum o Bedir'de bulundu Uhud'da bulundum Kandek'te bulundu Hüneyinde bulundum Resul Erem Sallallahhi ve sellem vefat edeceği ana kadar her yerde bulundum Vefat ettikten sonra yalancı peygamberler zuhur ettim. Efendimiz'in vefatını müteakip yalancı peygamberler devri başladı. Ve bunların bir tanesinin yanında Reccal isminden. Üç beş gün Müslüman olarak yaşamış ve sonra irtidad etmiş bir kafir vardı ki Zeyd ibn Hattab'a bu çok dokunuyordum. Beraber birkaç gün namaz kılmışlardım. Huzuru Risalet Penahi'ye beraber gitmişlerdim. Bu arkadaş ayrılmış dinden dönmüştüm. Allah ve Resulullah inkar ediyor. Üstelik Resul Ekrem'in aleyhinde tan ve teşni ifade eden şiirler söylüyordum. Yemame'de yalancı peygamberin ordusu içindeydim. Acaba Allah seni öldüreceğim o günü bana nasip eder mi? O gün artık kanat çırpıp kendisine de uçmayı düşünürüm diyordu. Sahabii bize naklediyor. Yemame'de iki ordu kılıç kılıca iç içe girmiştim. Fakat Zeyd i̇bn Hattab'ın gözü hep Reccal'ı araştırıyordu. Ve nihayet hasmını bulmuş ağaç budar gibi budayı vermiştim. Utanmadın mı sen? Güneş'i tanıdıktan sonra ateş böceklerinin arkasından gitmeye utanmadın mı sen? Vapuru kaçırmaya utanmadın mı sen? Temiz kalpler ifsada utanmadın mı sen? diyordu. Reccal gidiyordu ama kendisi de kılıç darbeleriyle doğranıyor. Ve kütükteki et haline geliyor ve yıkılıyordu. Hazreti Ömer'e yemamenin durumu anlatılınca, Zeyd onu dilgir etti. Hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Minberde ağlıyordu. Yemame, senden Zeyd'in kokuları geliyor diyordu. Herkes hayret ediyordu. Ey emirel müminin, Veya da o gün değil Allah peygamberinin vezirim. Niçin bir insana bu kadar ağlıyorsun? Hem yemamede şehit oldum. Zeyt benden evvel Müslüman oldum, benden evvel Allah'a kavuştu, ne olacağımız, ne edeceğimiz belli değil diyordum. Ve bir gün karşısına birisi çıktı, Mütemmim İbn-i Nüveyriye Mütemmim de ağlıyordu. Ama buna bir mevizede dediğim gibi ağlama denmez, buna böğürme denir. Mütemmim şerefli bir sahabeydi. Öyle ağlıyordu ki cemaatın safları içinde, halkın huzuru kaçıyordu. ''Niye ağlıyor bu adam böyle?'' diyorlardı. Hazreti Ömer bir gün ikaz etti, ''Mütemmim niye ağlıyorsun bu kadar?'' ''Ya emirel müminin sen niye ağlıyorsun?'' Zeydan için bu kadar ağlıyorsun?'' Dedi ki, ''Zeyd-i şehit oldu benden evvel Allah'a kavuştu.'' ''Mütemmim iyice ellerini dizine vurdu, iki müslüm oldu ağlamaya başladı.'' ''Ya Ömer, senin kardeşin, Zeyt Yamamede yalancı peygamberin karşısında çarpışırken şehit oldum. Benim kardeşim ise Müseyleman'ın saflarında pisipisini öldürüldüm. Beraber yanımdaydım. Aynı saftaydık. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demişti. Ama o gün Hazreti Muhammed'e küfrede de gitti. Ben ağlamayayım da kim ağlasın diyordum. Bu haddi zatından bütün irtidat etmişlere karşı Yapılması ve takınılması gereken bir tavurdur. Yolun bir zikzağında yol değiştirmeye karşı duyulan feryattır. Umumi yıkılışa karşı hissettiğimiz bir iniltiden ibarettir. Ve bugün sadece kaybolan bir mütemmim İbn-i kardeşi değildir. Fatihlerden ve Yavuzlardan kalan, babası İstanbul'un surlarına sancak dikmek için gökyüzüne saplanan okları eliyle sevinç içinde okşayan insanın çocuğu. Ne talihli insanım ki, vücuduma saplanmakla ben Resulullah'a kavuşacağım diyen insanın çocuğum. Çanakkale'de İngiliz topları kolunu kol, bacağını bacak götürürken zararı yok diyordu. Allah'a ve Resulullah'a inanmış avratım var, çocuklarım var. Yine bu milletteki boşluğu doldururlar diyordu. Bunun çocuğu. Bunun çocuğu baş aşağı gidiyor. Her gün birer tane, ikişer tane kopuyor, baş aşağı gidiyor. Biz böylesine kuvvetli bir saik, böylesine kuvvetli bir faktör karşısında Ramazan ve Ramazan bayramı gibi büyük fırsatları idrak ettiğimiz zaman bu istikamette değerlendirme mecburiyetindeyiz. Kimin hangi zikzaktan, hangi varyanttan baş aşağı gideceği belli olmaz. Sahi hadisi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tüylerimizi ürpertiçi şu beyanda bulunuyor. Ela inne beni adama huliku ala tabakatin <pasebar etti> shatta. Faminhum men yu'minu mu'minan, faminhum men yuladu mu'minan ve yahya mu'minan ve yamutu mu'minan. Allahumme <espar> ce'alna minhum. Faminhum men yuladu kafiran ve yahya kafiran ve yamutu kafiran. Allahumme la <sa> <mr> tec'alna minhum. فَمِنُمْ مَنْ يُوْلَدُ مُؤْمِنًا ve مُؤْمِنًا وَيَمُوتُ كَافِرًا فَنَعُوذُ بِاللّٰهِ تَعَالَى فَمِنُمْ مَنْ يُوْلَدُ كَافِرًا Allah talalete ve küfre gidenler hiç olmazsa böyle eylesin. Buyuruyor ki sahih-i ''İnsanlar ayrı ayrı tabakalardan, değişik yollarda yaşamam, değişik girizgahlardan çıkış yapmam, Değişik varyantlardan yatırmanma veya baş aşağı gitme durumunda yaratılmışlardır. Nerede nasıl bir eğri çizip baş aşağı gideceği ve nerede yolunu doğrultup yukarılara doğru bir kavis çizip yükseleceği şimdiden kestirmek ve tahmin etmek mümkün değildir. İnsanlar içinde öyleleri vardır ki mü'min doğar, mü'min yaşar ve mü'min ölür. Ben bu hadisin sonunda Allah'ım bizi bunlardan kıl dedim, siz de amin deyin. Allah'ın mümin olarak neslimize mümin olarak doğmayı nasip müessar eylem. Mümin olarak yaşama şerefiyle şeref ya beilem. Ve mümin olarak ölmekle serfiraz eylem. Ve yine devam ediyor. Öyleleri de vardır ki kafir doğar, kafir yaşar ve kafir olarak ölürler. Bu kötü encam bu akibetten Allah bizi ve neslimizi muhafaza buyurdu. Ve niceleri vardır ki mümin doğar, Mümin yaşar fakat kafir olarak ölür. Allah suyu akibetten bizi muhafaza buyursun. Biz bütün dehşet ve şenaatiyle bunu gördük. Ve niceleri vardır ki kafir doğar, kafir yaşar ve mümin olarak ölür. Kafir anneden, babadan dünyaya gelir. Biz bugün bunu da bütün ihtişamıyla müşahede ediyoruz. Memleketimizde terbiye verilememişinin ifadesi, Terk edilmişliğin ifadesi. Baş aşağı giden bir sürü insana şahit olduğumuz gibi, memleketimizin dışında hususuyla diyari küfürden, her gün binlerce insanın fevk fevk, İslamiyete dahalet ettiklerini de görüyoruz. Kilisenin çanlarını duyarak neşet eden, öyle yetişen ve o havada yaşayan insan, sonra düşünüyor, tezekkür ve tefekkür ediyor da Müslüman oluyor. Müslüman oluyor, yığın yığın Müslüman oluyor. Size birkaç defa arz etmiştim yine arz edeyim bunun. Diyor ki Paris'te her gün Fransızlardan 15 tane insan Müslüman oluyor. Bu batının bu mevzuda biraz daha hassaslaşmasın, biraz daha alıcı, esaslarının, kabiliyetlerinin, istidatlarının daha hassas alır hale gelmesi bunun ifadesidir. Cenab-ı Hak bu umumu olup bitenler karşısında neslimizi tuttuğu yolda daim ve daim eylesin. Bize de cesaret lütfeylesin. Aziz Müslüman, ben bu hadisi şerifle şunu size getirmek istedim, anlatmak istedim. Hayatın neresinde nasıl bir istikamet, temassar olacağımızı, veya Allah muhafaza buyursun, neresinde nasıl bir eğri çizip aşağıya doğru baş aşağı gideceğimizi, şimdiden kestirmek mümkün değildir. Cenab-ı Hak bizi imayeyi ile muhafaza buyursun. Onun içindir ki, küfür ve talaletten, yılandan çıyanlan kokuma havası içinden, fırsatları değerlendirip, nefsimiz için fiili ve kavli, Rabbimize karşı dualarımızı takdim etmem, onun salahını isteme mecburiyetindeyiz. Günlerden bir tanesini bugün idrak etmiş bulunuyoruz. Ramazan-ı Şerif bayramıdır. Allah bayisi rahmet ve sebebi mağfiret eylesin. Bu mevzuda ben, Ciddi arz halimi kabul buyururlarsa, sizlerle beraber ona mevize'nin sonunda takdim edeceğim. O sade gelmedi henüz. Ben daha ziyade bugün, Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin enginliği karşısında, insanların duyarlı olma sonsuzu üzerinde durmak istiyorum. Rahmeti sonsuz olan bir Allah Celle Celaluhu, o rahmete çok ihtiyacı olan insanlar, bu rahmeti sonsuza karşı insanların bu ihtiyaç hissini kurcalamam. Bu ihtiyaç hissini geliştirme. rahman Rahim olan Hz. Allah'a teveccüh etmelerini temin etmem. Çok aziz ve çok şerif bir vazifedir. Bizim de başımızdan aşkındır. Bu hususu yerine getirmeden kendimi aciz ve zayıf görüyorum. Ama Cenab-ı Hakk'ın rahmetine istinad ederek ben onun lütfettiği kadar arz etmek istiyorum. Cenab-ı Hakk'ın Rahmaniyet ve Rahimiyet'ine karşı vicdanları uyarma ve duyarlı kılma, bu haddi zatında peygamberlik vazifesidir. Onu nebiler yaptılar. Ama Resul ü Ekrem'den sonra peygamber gelmeyeceği için, ümmetinin eşrafına, hamele-i Kur'an'a bırakıldı bu vazifem. Hamele-i Kur'an'da asrımızda kalmadığı için mücrimlere kaldı bu iş. Ben bu vazifenin sıkleti altındayım. Ve bunu samimiyetle size söylüyorum. Allah şahittir üçüncü safta dururken, yine bugün ben bu cemaatin içine geldim. Yine kürsüye çıkma imkanı bana verildi. Yine vazu nasihat edeceğim dedim. Rabbim dedim, eğer bana karşı gazap etmesen, içimden geçen şuydu, niçin canımı emanetini almadın da bana yine bu vazifeyi yükledin? Vallahi içimden geçen budur. Billahi içimden geçen budur. Ben bu ağırlık altında esasen iki büklümüm. Belki dünyaya ait kinlerim, nefretlerim, öfkelerim beni bir derece ihtiyarlatmıştır aman. esasen bazı nasihatın canıma okuduğu kadar hiçbir şey beni iki müklüm hale getirmemiştir. Hiçbir zaman kendimi belli bir cemaata nasihat etme seviyesinde görmedim. Allah'a sığınırım, kendime vaiz ve nasih demedim. Belki cemaatimiz içinde pek çokları bu işi evleviyetle ve yakatla yapabilirler. Ama ben yapamam. Ne acıdır ki resmi bir vazife olarak ve bir kısım aldanmış ve yanılmış arkadaşların itmesiyle ben her zaman hususiyle hayırlı günlerde karşınıza çıkıyor. Bu mevzuda sizlere bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Vazife çok ağırdır. Maşeri vicdanı uyarmam. Allah'la münasebetin temin ve tesisine vesile olmam. Bu iş için Allah Hazreti Adem'i yarattı. Ona Safiyullah dediler. O mahlukatın safisiydim Ve her şey bir tomurcuk halinde ondan meydana geldi. İş kesrete doğru gelişirken bozulanlar da oldu. Allah Celle celalu yer yer simaları yüzlerine ise vahdete çevirmek için peygamberler gönderdim. Hatta yer yer vahdet için tufanlar meydana getirdim, Fırtınalar oldurdu ve oluşturdum. Ve vapura bindirdi insanları. Hazreti Nuh'un arkasına kattım. Yer yer Hazreti İbrahim'in etrafında topladım. Hazreti Musa'nın etrafında topladım. Makamı Cem'in sahibi Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında topladım. Onlar insanın aczını, zafını, fakrını, ihtiyacını, rahmete olan ihtiyacını aykırdı, dile getirdiler. Allah'la münasebeti takviye ettiler. Bu vazife güçlü ellerden. Kendisine layık şekilde yapıldı ve yerine getirildi. Ve Peygamberimizden sonra Büyük İslam davası en güçlü omuzları buluyordu. Dünyayı terk etmiş bir cemaatin omuzunda kendisini buluyordu ki Peygamberlerden sonra yeryüzünde artık öyle bir cemaat göstermek mümkün değildi. O vazifeyi sonra onlar yaptılar. Müslümanlığı sevdirdiler, Allah'ı sevdirdiler. Kopuk insanlığın Allah'a münasebetini temin ettiler. Öyle temiz bir nesil yetişti ki sahibinin yaptığı hizmet neticesinde biz tabiini kiramı bütün itişamiyle şöyle görüyoruz. Yer yer onlardan da size misaller intikal ettirdim. Erkeğinin kapısına gidildiği zaman Rabbisiyle münasebetinden koparıcı her şey, bütün dünya ve mafihan, Rahatlıkla elinin tersiyle iteceği, terk edeceği kadar, Allah'la münasebet içinde görebileceğimiz gibi kadınının kapısına gittiğimiz zaman da aynı hava ve aynı anlayış içinde müşahede edebileceğimiz bir cemaat meydana geldi. Allah'la münasebeti çok iyi kurabildiler. Biz kurmayı düşündüğümüz bir dünyadan. Yeniden insanlığın Allah'a iman etrafında dirilmesi istikametinde, cahit ve gayret sarf ederken, ancak böyle bir münasebetin kurulmasıyla her şeyin hallolacağına inanıyoruz. Allah'la münasebeti gerektiği gibi kav olmayan insanların yapacağı ciddi hiçbir mesele yoktur. Muhammed İbni Münkedir'in kız kardeşinin kapısına gidiyor. İbni Sahtiyan gibi kimseler. O tebe tabiinin imamları diyebileceğim gibi kimseler. Veya sahabiden pek çoklarını da görmüş gibi kimseler. Bu muhterem kadını ziyaret etmeye gidiyorlar. Kendisini ibadetten alıkoyuyorlar. Ve yalnızlığından ötürü kendisine fikir vermek istiyorlar. Diyorlar ki böyle yapayalnızsın. Bir hayat arkadaşın olsan, bir hayat arkadaşın olsa da beraber hayatınızı sürdürseniz. Hayatın bir kısmın tekalifini de o omuzlasan. Vallahi diyor ki, Eyyüb-ü ile falan dahi olsaydı ben yine böyle bir teklifi reddederdim. O iki zat diyor ki, o falan işte odur, Eyyüb-ü Saktiyani da benim diyor. Ben de diyor, sizi insan zannediyordum, hiç sıkılmadan, haya etmeden bir kadınla konuşuyorsunuz. Sonra ibadet-ü taatı terk etmişsiniz, Allah'a kulluğu terk etmişsiniz, gelmiş bir kadınla konuşuyorsunuz diyor. Bu havayı temin ve tesis ettiler. Seyyidine Ömer ve Seyyidine Hazret-i Âlim üve buldukları zaman Arafat'ta deve güdüyordu. Çiçeği burnunda bir delikanlı deve güdüyordu. Mefkari Mevcudat Efendimiz hilye sahibi yazıyor. Ferman etmişti, duasını alın. Ve Seyyidine hazret Ömer herkese soruyor, onu araştırıyor, bulursa duasını almayı düşünüyordu. Yemenliler, Karınliler hacca gelince öğrendim. Arafat'ta deve güttüğünü öğrendi, gitti yanına. Selam verdiler kendisine. Tazim ve tekrimde bulundu kendilerine, benden ne istiyorsunuz dedi. Bir delikanlıydı çiçeği burnundan. Allah Resulü'nü ancak çocukluğunda idrak etmiş ve görememişti. Sahabi arasına girememişti, Yemen'den gelememişti minnacık bir çocuktu. Ve ancak sahabiyle görüşme imkanını elde etmişti. Ama Mebferî Mevcudat Efendimiz gayib bin gözüyle onun büyüklüğünü görmüş ve duası alınması gerektiğine dair işar ve işaretle bulunmuştum. Kendisinin ibadetü ü taattan, Rabbisiyle olan huzurundan alıkonmamasını istemiştim. Ve sonra Halife-i ruhi Zemin, Hazreti Ömer olduğunu, Hazreti Ali olduğunu duyunca tazimat ve tekrimat ile kendilerine karşı alakada bulunmuştum. İyilik yapmak istedikleri zaman da reddetmiştim. Dua edin dendiği zaman da benim gibi insandan dua olmaz demiştim. Ve fakat hiçbir zaman Rabbisi ile olan münasebetinin koparılmasına gönlü razı olmamıştım. Belki kendisini rahatsız ettikleri için huzursuz olmuştu. Beni Allah'ımdan alıkoydunuz demiştim. Sahabi gönüllerde bu irtibatı meydana getirmiştim. Allah'la münasebeti böyle kavî hale getirmiştim. Ve bu dokuz, on asır böyle mevcelenip geldi. İstanbul surlarına kadar inanmış bir cemaat tırmanırken, gencin ihtiyarında biz aynı hava, aynı aşk, aynı şeyi görüyoruz. Hazreti Fatih İstanbul'u fethettiği kadar neye sevindiğini bilir misiniz? Geçen de bir temsille ariz vaamik olarak anlatıyordu Mısır Radyosu, o da şayan-ı şükrandır. Üç asırdan sonra Müslüman kardeşlerimizin milletimize karşı duydukları alaka şayan-ı şükrandır. Sabiden sonra bir tazimle Hazreti Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin adının Mısır radyosunda anılması ve tazim edilmesi. Genç ve muhteşem hükümdar. İstanbul'u fethetmiş. Fakat içinde bir ukte var. Esas arefe günü sokak sokak dolaşıp milletin elini öpüp 3-5 kuruş para alan bir insan gibi en büyük armağanı bekleyen Hazreti Fatih. Kendisine en büyük atiye ve hediyelerin gelebileceği şeyi bekleyen Hazreti Fatih, bu hediye ve atiyenin, Ebu Eyyubil Ensar-ı Hazretlerinin mezarının bulunmasını kabul etmiştir. Ebu Eyyubil Ensar-ı Hazretlerinin mezarının bulunmasın, Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri için bir dert haline gelmiştir. Ve bulduğu zaman da Allah'a binlerce hamd ve sena olsun. Beni bu şerefle, bu izzetle teklim etti ve tebcil etti şereflendirdi diye Allah karşısında iki müklüm olmuş. Şükran secdesine ve rükûna gitmiştir. O güne kadar bu ruh ve bu şuur temadi edip gelmiştir. Sahabi bu ruh ve şuurun temadi etmesine yardım etmiştir. Allah'la münasebeti kavî kılmıştır. Beşerin Allah'la münasebetini kavî her devirde belki beşer için en mühim meseledir. Ben işte bayramda böyle mühim bir meseleyle huzurunuza çıkıp bilhassa bu hususa dikkatinizi isram etmek istedim. Allahü Teala ve Tekaddes Hazretleri kalplerimizi yumuşatsın, kendisiyle münasebetimizi kavi kılsın. Biz üç asır kopukluktan sonra bir sahabi ve tabi'in ayarında belki bu münasebeti kuramayacağız. Fakat yine de inkisarı hayale ve ümitsizliğe düşmemek lazım. Şu anda tevellüt eden tekavvün eden, oluşan ve artı idare etmesiyle dikkatimizi çeken bir nesil bu mevzuda yepyeni bir sahabe ruh ve şuurunun dirildiği istikametinde bize bir fikir vermektedir. Onlarda gördüğümüz küçük arıza ve pürüzler gözümüzü tırmalasa, kulağımızı tırmalasa dahi gerçek manasıyla inşallahü teala çok yakın bir gelecekte ve istikbalde bu nesil Sahabeye ait bir ruh ve şuurla arz idare edecektir. Ben bu beşareti, bu Ramazan-ı Şerif'te birkaç yerde cebri anlatma mecburiyetinde kaldım. Birkaç topluluk huzurunda arz etmeye çalıştım. Aziz ve muhterem Müslümanlar, üç asırlık bir fetret devrinden sonra, üç asırlık uykudan sonra, Allah'a hamd ve sena olsun. Çeyrek asırdan beri insanımız uyanmaya başlamıştır. Vaka bunun kökü yarım asır ötesine gider. Elli seneden bu yana milletimizde dini hayata sahip çıkma gayreti başlamıştır. Genç ve okumuş bir grup, okumuş bir topluluk, İslam dinine sahip çıkmaya başlamıştır. Biz bunu bütün itişamıyla görüyoruz. Hele yüz sene ötesine gittiğimizde. Avrupa'ya gidip okumuş olarak dönen, neslimizin hepsinin dinsiz olması karşısında, dini terk etmesi karşısında, asrımızda Avrupa'ya gidip gelen kimselerin dine sımsıkı merbut olmasını gördükçe, bu mevzuda kanaatımız iyice kuvvet kazanmaktadır. Aşağılık duygusu içinden, batıya ilim tahsil etmek üzere giden bir asır evvelki insanımız döndüğünde İtalya'nın karbonarileri gibi, dinine diyanetine küfrederek dönüyordum. Kur'an'ı inkar ederek dönüyordum. Resulullah'a baş kaldırarak dönüyordum. Yarım asra yakın bir zamandan bu yana Avrupa'ya gidenlerin vaziyeti değişmiştir. Bugün ben Berlin'de de Münihde de şudur kart Üniversitede hocalık yapan kimselerle görüştüm. Talebe kitlelerin arkalarından sürükleyip götüren kimselerle görüştüm. En azından Oradaki Müslüman talebelere, Türk talebelere sahip çıkan arkadaşlarımla görüştüm. Her birisi bir üniversiteye mensup, orada ders veriyorlardı. Birer havari gibi, Hz. Muhammed Hz. vesselamın sahabesi gibi, neşrihak vazifesini yapan kimseler, istikbal hakkında bize ümit vaat ediyorlar. Binaenaleyh, geleceğin bir sahabi geleceği olacağında, katiyen şüphe ve tereddüdümüz yoktur. Bütün aşağılık duyguları atılacak Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Batı hayranlığı yıkılacak Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Şarkın münafıklarının, sosyalizm ve komünizm hayranlarının gittiği yol tıkanacak Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Mecburi istikamet gibiyim. trafikte mecburi istikamet gibiyim. gönüllere doğru açılan cetvellerden insanlar ister istemez pek yekta Ebedi hedefine doğru, istese de istemese de Allah'ın tevfik ve inayetiyle sevk olunacaktır. Gelecek böyle olacaktır ve bunun emareleri çoktan belirmiştir. Bir kardeşimizin ifadesi içinde, baharı zorlayanlar vardır bugün. Karın erimesinden alından, çığların meydana gelmesine, rüşeğimlerin baş çıkartmasına, Tohumların arıl arıl saçılmasına, en yalçın kayalarda dahi yeşilliklerin baş göstermesine kadar. Hadiseler adeta bir noktada birleşmekte, odaklaşmakta, merkezleşmekte ve baharı zorlamaktadır Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Buna doğru gidiliyor. Biz bütün ihtişamıyla bunu görüyoruz. Onun içindir ki, bugüne kadar yavaş yavaş geldiğimiz en son bayram, bana belki bayramların en tatlısı, en halavetlisi gelmektedir.